Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Bursa'nın Mudanya ilçesi Kumyaka, Söğütpunar ve Eerce sahilinde yetişkin ölü yunusların cansız bedenleri bulundu. Bir hafta önce de Mudanya Arnavutköy'de yine bir yunus ölü bulunmuştu. Bölge sakinleri ve çevreciler konunun araştırılması için Bursa valiliğini göreve çağırdı ve kaçak bir şekilde denize atılan balık ağlarının toplatılıp cezai yaptırım uygulanmasını istediklerini dile getirdi. Fransa'nın var bölgesinde çıkan orman yangını kuraklık ve rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve 5000 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle binlerce kişi bulundukları yerden tahliye edildi. Tahliye edilenlerin evlerine dönmemeleri istendi. Yetkililer en az 3500 hektarlık alanın tahrip olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan var valiliği alevlerin yüze kadar evi etkilediğini, 3 kişinin hafif yaralandığını 19 kişinin dumandan etkilendiğini, en az 6 kamp alanının tahliye edildiğini kaydetti. Lamol kasabasının belediye başkanı Stefan Gadi, yangından zor kurtulduklarını belirtti ve her tarafını zalevlerle çevirildi dedi. Kabaler kasabasında ise yangından kaçan yaklaşık 2000 kişinin spor ve etkinlik salonları da dahil birçok bina ve kamp alanına sığındığı belirtildi. Acil müdahale ekibi sözcüsü Aleksandr Jussar, Otoyollarda çıkan karmaşayı önlemek adına bazı sakinlere evde kalmaları için çağrıda bulunduklarını da kaydetti. Gördüğünüz gibi orman yangınları Yunanistan, İspanya'dan sonra şimdi de Fransa'yı etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri Arazi Islah Bürosu ülkenin en büyük su rezervi olan Colorado Nehri üzerinde kurulu Hoover Barajı'nın oluşturduğu Mead Baraj Gölü'nde ilk kez resmi olarak su kıtlığı ilan etti ülkenin batısında yaşanan kuraklık nedeniyle. Midgöl'ü bu yıl ilk kez kapasitesinin 40 altına düştü. 2022 yılında gölde su seviyesinin daha da düşeceği öngörüsünde bulunan arazi islah virusu kıtlık ilan edildiğini bildirdi. Reuters'in aktardığına göre bu ilanın ardından Colorado nehrinin suyu anlaşmalara göre yeniden paylaştırılacak ve kesintiler başlayacak. Kesintilerden de en çok nehrden aldığı suyun %18'ini kaybedecek olan Arizona eyaletinin etkileneceği öngörülüyor. Onu %7 ile Nevada, %5 ile Meksika takip ediyor. Arazi islah hilosu yukarı Colorado nehri havzasının bu yıl çok kurak bir ilkbahar geçirdiğine Nisan-Haziran ayları arasında akımın mevsim normallerinin %26 altında kaldığını açıkladı. Uzmanlara göre hava sıcaklıklarının artması, Colorado nehrini besleyen kar suyunun azalması ve nüfus artışıyla birlikte gelen fazla tüketim nedeniyle Mid Gölü'nde su seviyesi 1999 yılından beri düşüyor. Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında 2000 yılından beri son 55 yılın en büyük mega kuraklığının yaşandığına da dikkat çekiyor. Indie Türk'ten Stuti Mishra'nın bir haberine göre Norveç'in Arktik bölgesinde bir fiyordun yakınında bulunan deniz ürünleri şirketi tarafından işletilen bir tanktan 15.000 adet Litre'yi aşkın klorun sızmasıyla yaklaşık 100 bin somonun öldüğü düşünülüyor. Somon yetiştirme şirketi Greek Seafood, klorun Norveç'in Alta bölgesindeki balık mezbahalarından birine sızdığını ve en az 96 bin balığın öldüğünü belirtti. Sızıntının Norveç'in Arktik bölgesindeki bir fiyorda ulaştığı ve Atlas Okyanusu açıklarına yayıldığı düşünülüyor. Alta'daki balık hasat teyisi müdürünü Stine Thorheim şirket tarafından salı günü yayınlanan bir açıklamada bu çok üzücü. Odamız şimdi her şeyden önce bunu temizlemek. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için olayla ilgili tüm gerçekleri masaya yatıracağız dedi. Somon çiftliği şirketi sözcüsü Roger Pedersen ise sızıntı meydana geldiğinde ölen balıkların yakındaki bir bekleme kafesinde olduğunu söyledi. Norveç'te yayın kuruluşu NRK'ya verdiği demeçte Pedersen bunu klor sızıntısına bağlıyoruz diyerek şirketin ölü balıklara sağ duyulduğu bir şekilde ilgilendiğini ve sızıntının neden meydana geldiğini araştırdığı sözlerini ekledi. Şirketin açıklamasında ise firmanın sızıntının fjord'daki çevreyi nasıl etkilediğine dair henüz bütünlüklü bir bakışa sahip olmadığı belirtilirken çevresel etkinin bağımsız bir değerlendirmesinin yapılacağı da ifade edildi. Şirket sızıntının balık hasat tesis çevresindeki suda bulunan canlılar üzerinde ...kısa vadeli akut bir etkisi olduğunu kabul etti. Firma sızıntının karada veya denizde çalışanlara ya da başka kişilere zarar vermediğini de açıklamasına ekledi. Ancak polis önemli miktarda somon balığı öldüğünü belirtti ve sızan sıvının Atlas okyanusuna aktığını belirterek... ...acil servis hizmetlerinin olaya dair bütünlüklü bir bakışı elde etmek için çalıştığını da açıklamada yer verdi. Polis sözcüsü Stein Hugo, Yörer Gensen, NLK'ya yaptığı açıklamada sızıntının nedeninin hala araştırıldığını... Ve karada zehirli klor gazı tehlikesine rastlanmadığını söyledi. Klor balık hasat tesisindeki sanayi suyunu dezenfekte etmek için temelde kullanıyor. Şirket klorun hızla seyreldiğini ve suda çabucak parçalandığını vurguladı. Akvakültür ne şekilde olursa olsun yine benzer felaketlere neden olabildiğini burada görmüş oluyoruz. Yani Dolayısıyla endüstriyel şirketlerin...